10. A, Şefkat Tokatları Risalesi Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaran ve ma amilet min su'in tawaddu law anna beyneha ve beynehu emadan ba'ida ve yuhaddirukumullah nefsahu vallahu raufum bil ibad. Ayetinin bir sırrını Hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak Sehim ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmeti Kur'aniyenin bir silsile-i ve o Hizmeti Kutsiyenin etrafında izni ilahiyle nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki bu Hizmeti Kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Bu hizmet-i kudsiyenin kerameti üç nevidir. Birinci nevi, o hizmeti ihzar etmek ve hadimlerini o hizmete sevk etmek ciyetidir. İkinci kısım, manileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini defedip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur hem çok uzundur. Başka vakte talikan en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. Mesela Halk Partisi, nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden, kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler, aynını gördüler. Üçüncü kısım şudur ki, hizmette halisen çalışanlara fütür geldiği vakit, şefkatli bir tokat yerler. İntibaha gelerek, yine o hizmete girerler. Bu kısmın hadisatı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden, on üç, on şefkatli tokat yemişler, Altı yedisi zecir tokatı görmüşler. Birincisi, bu bir çare Her ne vakit hizmete fütur verir, ne lazım deyip hususi nepsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatım geliyor ki ihmalimden tokat yedim. Çünkü hangi maksadım beni ifale sevk etmiş ise onun aksiyle tokat yerdim. Sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları. Dikkat ede ede, benim gibi hangi maksad için ihmal etmişse, onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden, kanaatımız gelmiş ki, o hadiseler, hizmet-i Kur'aniyenin kerametindendir. Mesela, bu biçare Said, Van'da dersi i Kur'aniye ile meşgul olduğum miktarca, Şeyh Said hadisatı zamanında, vesveseli hükümet, hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi ki ne lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm. Ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nefyettiler. Burdur'a getirildim. Orada yine hizmet-i Kur'aniyede bulunduğum miktarca, o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu. Her akşam ispatı vücud etmekle mükellef oldukları halde, ben ve halis talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit ispatı vücuda gitmedim, hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Feyzi Paşa'ya şikayet etmiş. Feyzi Paşa demiş: "Ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz." Bu sözü ona söylettiren Hizmeti Kur'aniyenin kutsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti. Hizmeti Kur'aniyede muvakkat fütur geldi, aksi maksadımla tokat yedim. Yani bir menfadan diğerine, İsparta'ya gönderildim. İsparta'da yine hizmet başına geçtim. Yirmi gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarlarıyla, belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek, bir parça teenni etsen daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Yine o menfadan dahi, üçüncü nefh olarak varlaya verildim da ne vakit bana fütur gelmiş ise, yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş, bu sekiz senede seksen hadiseyi kendi başından geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum. Ey kardeşlerim! Başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını, İzin verseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. Gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim. İkincisi, öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakar bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. İdaresi yerinde, hem muallim idi. Hizmeti Kur'aniyenin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilafını olarak teşebbüs edenlere ictihadınca güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Güya ben hududa gitseydim, hem hizmet-i Kur'aniye siyasetsiz, safi olmayacak, hem onu Van'dan çıkaracak idiler diye iştirak etmedi, maksadının aksiyle şefkatli bir tokat yedi. Hem Van'dan, hem o güzel evinden, hem memleketinden ayrıldı, Erganiye gitmeye mecbur kaldı. Üçüncüsü, hizmeti Kur'aniye'nin pek mühim bir azası olan Hulusi Bey, Eğirdirden memlekete gittiği vakit, saadet-i dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, bir derece sırf uhrevi olan hizmet-i Kur'aniyede fütura yüz göstermeye dair esbab hazırlandı. Çünkü, hem çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için, dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmet-i Kur'aniyede bulunana, ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Ta ihlas ile, ciddiyet ile hizmet-i Kur'aniyede bulunsun. İşte Hulusî'nin kalbi çendan, layete zelzel idi. Fakat bu vaziyet, onu fütura sevk ettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan, hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i maneviyesindeki ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Dördüncüsü, muhacir Hafız Ahmet'tir. O, kendisi söylüyor. Evet, ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur'aniyede ahiretim noktayı nazarında, içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli, fakat şiddetli ve keffaretli bir tokat yedim. Şöyle ki, üstadım yeni icatlara taraftar olmadığı için, benim camiim onun komşusudur. Şuhuru selase geliyor. Camimi terk etsem, hem ben çok sevap kaybediyorum, hem mahalle namazsızlığa alışacak. Yeni usul yapmazsam, men edileceğim. İşte bu içtihada göre, ruhum kadar sevdiğim üstadımın muvakkaten, başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki, o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse, hizmet-i Kur'aniye'ye muvakkaten fütur gelir.'' Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat Hamd, üstadımın kat'i ihbariyle ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikası, bir gün ibadet hükmünde olduğunu, rahmet-i ilahiyeden ümitvar olabiliriz. Çünkü o hata, bir garaza binaen değildi. Sırf ahiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi. Beşincisi, Hakkı Efendidir. Şimdi burada olmadığı için, Hulusi'ye vekalet ettiğim gibi, ona da vekaleten derim ki, Hakkı Efendi, talebelik vazifesini hakkıyla ifa ederken, ahlaksız bir kaymakam geldi, hem üstadına hem de kendine zarar gelmemek için yazdıklarını sakladı. Muvakkaten Hizmet-i Nuriye'yi terk etti. Birden bir şefkat tokadı manasında, bin lirayı vermeye mükellef olacak bir dava başına açıldı. Bir sene o tehdit altında kaldı. Ta geldi, burada görüştük, avdetinde hizmeti Kur'aniye'ye talebelik vazifesine girdi. Şefkat tokadının hükmü kalktı, tebriğe etti. Sonra Kur'an'ı yeni bir tarzda, yazma hususunda talebelere bir vazife açıldı. Hakkı Efendi'ye de hisse verildi. El-Hak o, hissesine sahip çıktı. Bir cüz'ü güzel yazdı, fakat derdi i zaruretiyle kendini mecbur bilip, Gizli daba vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı muvakkaten kırıldı. Bu parmakla hem daba vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi. Daba vekaletine teşebbüsünü bilmediğimiz için parmağına hayret ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki Kutsi safi hizmet-i Kur'aniye, gayet temiz, kendine mahsus parmakları, başka işe karıştırmak istemiyor. Her neyse, Hulusi Bey'i kendim gibi bildim, ona bedel konuştum, Hakkı Efendi de aynen onun gibidir. Eğer benim vekaletime razı olmazsa, kendi tokadını kendi yazsın. Altıncısı, Bekir Efendidir. Şimdi hazır olmadığı için ben, kardeşim Abdülmecid'e vekalet ettiğim gibi, onun itimat ve sadakatine itimadım ve Şamlı Hafız ve Süleyman Efendi gibi bütün has dostlarımın hükümlerine, bildiklerine istinaden diyorum ki, Bekir Efendi, 10. sözü tab etti. İcazı Kur'an'a dair 25. sözü, yeni huruf çıkmadan tab etmek için ona gönderdik. 10. sözün matbaa fiyatını gönderdiğimiz gibi, onu da göndereceğiz diye yazdık. Bekir Efendi, benim fakr halimi düşünüp, Matbaa fiyatı 400 banknot kadar olduğunu mülaahaza ederek ve kendi kesesinden vermek belki hoca razı olmaz diye onun nefsi onu aldattı. Tabedilmedi. Hizmeti Kur'aniye'ye mühim bir zarar oldu. İki ay sonra 900 lira hırsızların eline geçti. Şefkatli ve şiddetli bir tokat yedi. İnşallah ziyaa giden 900 lira sadaka hükmüne geçti. Yedincisi Şamlı Hafız Tevfik'tir. O kendisi diyor. ''Evet, itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmeti i Kur'aniye de fütur verecek harekatım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şüphem de kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi.'' Birincisi, hamd benim hatt-ı arabiyem Kur'ana bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Üstadım en evvel üç cüz bana yazdırmakla sair arkadaşlarıma taksim etti.'' Kur'an yazmak ihtiyacı, risalelerin tebyiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Hem arabi hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye, gururkerane bir tavırda bulundum. Hatta üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit, bu iş bana aittir. O vakit dedim, ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur gibi mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre, fevkalade hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az arabî hattı olan bir kardeşime, hüsreve yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik. Şimdi anladık ki, o bir tokattır. İkincisi, ben itiraf ediyorum ki, hizmeti i Kur'aniyedeki kemal-i ihlas ve sırf livecilla için hizmeti, iki vaziyetim ihlal ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü, ben bu memlekette garip hükmündeyim. Garibim. Hem şekva olmasın, üstadımın en mühim bir düsturu olan, iktisada ve kanaata riayet etmediğimden fakr-ı hale maruzum. Hudbin mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan Cenab-ı Hak affetsin, mürüvetkerane bir surette riyaya ve tabaspusa da mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Ma kendimi kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an-ı Hakimin ruhu hizmetine zıt olan bu vaziyetimden şeytanı, cinni ve insi istifade etmekle beraber Hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli, fakat inşallah şefkatli bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki, bu tokat, o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur. Sekiz senedir ben, üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve üstadım da, bu neden böyle oluyor diye esbab arıyorduk. Şimdi kati kanaatımız geldi ki, o hakaiki Kur'aniye, nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlarının meal'i, benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak, bana yabani görünüyor, yabani kalıyordu. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki, bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete layık ihlas ihsan etsin, Ehli dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın, başta üstadım olarak kardeşlerimden dua rica ediyorum. Pür kusur, şamlı hafız tevfik. 8. Seyrani'dir. Bu zat, hüsrev gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniyenin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair, Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Ondan başkaları, Kemal-i Şevk ile iştirak ettiler. O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için, iştirak etmemekle beraber, beni de kat'î bildiğim hakikattan vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. Eyvah dedim, bu talebemi kaybettim. Çendan fikrini tenvir etmek istedim, başka bir mana daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi, bir seneye kayıp bir halbethanede yani hapiste bekledi. Dokuzuncusu, Büyük Hafız zühtüdür. Bu zat Ağrı'staki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman sünnet-i seniyeye ittiba ve bid'alardan ihtinabı meslek ittiaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehri dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bid'anın muallimliğini deruhde etti. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokadını yedi. Hanedanının şerefini zir-üzeber edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat ma teessüf, küçük hafız zühtü hiç tokada istihkakı yokken, o elim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise, onun kalbini dünyadan kurtarıp, tamamiyle Kur'an'a vermek için, bir ameliyat-ı cerrahiye-i nâfiya hükmüne geçer. Onuncusu, hafız Ahmet, rahmetullahi aleyh namında bir adamdır. Bu zat, Risalelerin yazmasında iki-üç sene kerane bir surette bulunuyordu ve istifade ediyordu. Sonra ehl-i dünya zayıf bir damarından istifade etti. O şevk zedelendi. Ehl-i dünyaya temas etti. Belki o cihetle ehl-i dünyanın zararını görmesin, hem onlara sözünü geçirsin ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan mayişetine bir suhulet olsun. İşte hizmet-i Kur'aniye'ye o suretle o yüzden gelen fütur ve zarara mukabil iki tokat yedi. Biri, dar ile beraber beş nüfus daha ilave edildi, perişaniyeti i ehemmiyet kesbetti. İkinci tokat, şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hatta bir tek adamın tenkit ve itirazını çekemeyen o zat, bilmeyerek bazı dessas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki, şeref-i zîr zeber oldu, yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi. Her neyse... Allah affetsin, belki inşallah bundan intibaha gelir, yine kısmen vazifesine döner. On birincisi, belki rızası yok diye yazılmadı. On ikincisi, muallim galiptir rahmetullahi aleyh. Evet bu zat, sadıkane ve takdirkerane, risalelerin tebliğinde çok hizmet etti ve hiçbir müşkülat karşısında zaaf göstermedi. Ekser günlerde geliyordu, kemal Şevk ile dinliyordu ve istinsah ediyordu. Sonra kendine 30 lira ücret mukabilinde umum sözleri ve mektubatı yazdırdı. Onun maksadı, memleketinde neşretmek ve hem hemşehrilerini temvir etmek idi. Sonra bazı düşünceler neticesinde risaleleri tasavvur ettiği gibi neşretmedi, sandığa bıraktı. Birden elîn bir hadise yüzünden bir sene gam ve gussa çekti. Risalelerin neşriyle ona adavet edecek resmi birkaç düşmanlara bedel, Zalim insafsız çok düşmanları buldu, bir kısım dostlarını kaybetti. On üçüncüsü, Hafız Halit'tir, rahmetullahi aleyh. Kendisi der, evet itiraf ediyorum. Üstadımın hizmet-i Kur'aniye'de neşrettiği asarın tesvidinde, hararetli bir surette bulunduğum zaman, mahallemizde bir cami imamlığı vardı. Eski kisve-i ilmiyemi, sarığı bağlamak niyetiyle, muvakkaten o hizmete fütur verip, bilmeyerek çekildim. Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. Sekiz dokuz ay imamlık ettiğim halde, müftünün çok vaatlerine rağmen, fevkalade bir surette sarığı saramadım. Şüphemiz kalmadı ki, o kusurdan bu şefkatli tokat geldi. Ben üstadımın hem bir muhatabı, hem bir müsevvidi idim. Benim çekilmem ile tesvid hususunda sıkıntı çekmişti. Her neyse, yine şükür ki, kusurumuzu anladık ve bu hizmetin de ne kadar kutsi olduğunu bildik. Ve Şahı Geylani gibi arkamızda Melek-i Siyanet gibi bir üstad bulunduğuna itimat ettik. Ez'af-ül Hafız Halit. On dördüncüsü, üç Mustafa'nın küçücük üç tokat yemeleridir. Birincisi, Mustafa Çavuş, rahmetullahi aleyh, sekiz senedir bizim hususi küçük camiye hem sobasına, hem gaz yağına, hem kibritine kadar hizmet ediyordu. Hatta gaz ve kibritini sekiz senedir kendi kesesinden sarf ettiğini sonra öğrendik cemaate hususen cuma gecelerinde gayet zaruri bir iş olmayınca geri kalmıyordu. Sonra ehli dünya onun saffet kalbinden istifade ederek dediler ki, sözlerin bir katibi olan hafızın sarığına ilişecekler. Hem gizli ezan muvakkaten terk edilsin. Sen kâtibe söyle, cebir görmeden evvel sarığı çıkarsın. O bilmiyordu ki, hizmet-i Kur'aniyede bulunan birisinin sarığını çıkarmaya dair sözü tebliğ etmek, Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara pek ağırdır. Onların sözlerini tebliğ etmiş. O gece rüyada ben görüyordum ki, Mustafa Çavuş'un elleri kirli, kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona dedim, Mustafa Çavuş, sen bugün kim ile görüştün? Seni elin mülevves bir surette, kaymakamın arkasında gördüm. Dedi, eyvah, bana böyle bir söz, muhtar söyledi, katibe söyle, ben arkasında ne olduğunu bilmedim. Hem aynı günde bir okkaya yakın gaz yağını camiye getirmiş, hiç vuku bulmayan, o gün kapı açık kalmış, bir keçi yavrusu içeriye girmiş, büyük bir adam gelmiş, keçi yavrusunun seccademe yakın bıraktığı müzahrefatı yıkamak için, ibrikteki gaz yağını su zannedip, bütün o gaz yağını temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş. Acayiptir ki, kokusunu duymamış. Demek o mescid, lisanı haliyle hal ile Mustafa Çavuş'a diyor. Senin gazyağın bize lazım değil. Ettiğin hata için gaz yağını kabul etmedim." diye işaret vermek için o adama koku işittirilmedi. Hatta o hafta içinde cuma gecesinde ve birkaç mühim namazda o kadar çalıştığı halde cemaate yetişemiyordu. Sonra ciddi bir nedamet, bir istiğfar ettikten sonra safveti asliyesini buldu. İkinci Mustafa'lar kule önündeki kıymetdar, çalışkan mühim bir talebem olan Mustafa ile onun çok sadık ve fedakâr arkadaşı Hafız Mustafa'dır, rahmetullahi aleyhime. Ben bayramdan sonra, ehli dünya bize sıkıntı verip, hizmet-i Kur'aniye'ye fütür vermemek için şimdilik gelmesinler, diye haber göndermiştim. Şayet gelecek olurlarsa, birer birer gelsinler. Halbuki bunlar üç adam birden, bir gece geldiler. Fecirden evvel hava müsait ise gitmek niyet edildi. Hiç vuku bulmadığı bir tarzda, hem Mustafa Çavuş, hem Süleyman Efendi, hem ben, hem onlar, zahir bir tedbiri düşünemedik, bize unutturuldu. Her birimiz ötekine bırakıp, ihtiyatsızlık etti. Onlar fecirden evvel gittiler, öyle bir fırtına onları iki saat mütemadiyen tokatladı ki, bu fırtınadan kurtulmayacaklar diye telaş ettim. Şimdiye kadar bu kışta ne öyle bir fırtına olmuş ve ne de bu kadar kimseye acımıştım. Sonra Süleyman'ı, ihtiyatsızlığının cezası olarak arkalarından gönderip, sıhhat ve selametlerini anlamak için gönderecektim. Mustafa Çavuş dedi, o gitse o da kalacak. Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım. Bu hususta, tevekkelne alallah dedik, intizar ettik. Sual Has dostlarınıza gelen musibetleri, tokat eseri deyip, Hizmeti Kur'aniyede füturları cihetinde bir itap telakki ediyorsun. Halbuki size ve Hizmeti Kur'aniyeye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? El cevap: Ezzulmü layedum vel küfrü yedum sırrınca dostların hataları hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. Düşman ise, hizmet-i Kur'aniye'ye ziddiyeti, mumanaatı, dalalet hesabına geçer. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü, zındıka hesabına geçer. Küfür devam ettiği için, onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin, nahiyelerde cezaları verilir, büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de, ehl-i imanın ve has dostların hükmen küçük hataları, Çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. Ehli dalaletin cinayetleri o kadar büyüktür ki kısacık hayatı dünyeviyeye cezaları sığışmadığından mukteza-i adalet olarak alemi bekadaki mahkeme-i kübra'ya havale edildiği için ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. İşte hadisi i şerifte "Ed-dünyâ sicnül mümini ve kafir mezkür mezkûr hakikate dahi işaret ediyor. Yani Dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir darı cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar, hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildiği cihetle onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Yoksa mümin bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mes'uttur. Adeta müminin imanı müminin ruhunda bir cenneti maneviye hükmüne geçiyor. Kâfir'in küfrü kâfir'in mahiyetinde manevi bir cehennemi ateşlendiriyor. Subhane ke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.